Aydın sevgili Aspirade dinleyicileri, Dan Volkaner, sizlere Sao Paulo'dan, Dünya Kupası'ndan haberler programından canlı yayından sesleniyorum. Açık aspilde ancakdan e, bir şekilde canlı yayında sizlerle birlikteyim. Yaşanması muhtemel e, canlı yayın kazaları, hataları ses kötülüğü için şimdiden özür dileyeyim. E, bu son. Bu Dünya Kupası'ndan haberlere ayrılmış oldu böylece ve sizlere Dünya Kupası'ndan haberlerde son yarım saat boyunca sizlere 25 dakika boyunca sizlere e, sadece konuşarak aktarımlarla değil bu sefer Dünya Kupası'yla alakalı e, anti Dünya Kupası'yla alakalı protestolar da e, üretilmiş şarkılar da olacak programın sonunda ama e, e, maç sıralım hafta sonu Cuma ve Cumartesi günleri maçlar oynandı Dünya Kupası'nda onları bir hatırlayalım ondan sonrasında eylem haberlerini de geçeceğiz. 4 Temmuz'da Brezilya saatiyle saat 1'de Türkiye saatiyle Fransa'da defans oyuncusu Hummels'in kafa vuruşuyla bulduğu golle 1-0 öne geçti ve maçı da bu şekilde tamamladı. yerin e, kalede özellikle Fra oldukça başarılı bir maç geçirdi. Turnuva boyunca geçirdiği gibi Almanya'da bu sonuçla çeyrek finalden yarı finale kalmayı başardı. Günün ikinci maçı Brezilya-Kolombiya arasında oynandı. Brez Maçın henüz başında, Thiago Silva'nın e, kafasıyla, e, diziyle hatta bulduğu yan toptan bulduğu golle, Kolombiya e, karşısında maçın hemen başında bir 0 öne geçince rakibinin planlarını bozmuş oldu ve bu sonucun ardından da, e, bu golün ardından da daha çok rahatlayan taraf Brezilya olunca, David Luiz e, ikinci golde bulmayı başardı yine bir başka defans oyuncusu Brezilya'dan. ...skoru 2-0'a getirdi. Kolombiya, Hamet Rodriguez'in ayağından penaltı golü bulsa da skoru değiştiremedi. Ve Brezilya, Kolombiya karşısında 2-1 galip gelerek bir sonraki tura çıkmayı başardı... Yavaş yavaş finale doğru da yürüyorlar diyebiliriz. Bu açıda e, çok tartışılan bir olay yaşandı hemen bundan bahsedelim. Neymar'ın Zuniga tarafından sakatlanması olayı bu. Neymar'ın sakatlanması ile birlikte Brezilya milli takımının e, neler yaşayacağı tartışılırken Neymar'ın futbol hayatında tehlikede olduğu gibi söylentiler ortaya atılıyor. Bu ihmalin ne kadar e, doğru olduğunu ya da ne kadar büyük olduğunu ilerleyen günlerde göreceğiz ama e, Brezilya'da yer alan ve Brezilya'nın en büyük gazetelerinden de in araçlarından biri olan Globo'nun yaptığı bir haberden bahsedeceğim. E, Globo, Neymar'ın finalde oynayabileceğine dair haberler yapmış. E, ancak benim takip ettiğim bazı yayın e, özgür yayın e, araştırmalarından bir tanesi olan J.J. Kamille Independiente bu haberin yalan olduğunu, doktorunun yaptığı açıklamalarda e, Neymar'ın finale oynamasının çok zor olduğunu, hatta hiç olmadığını söylemiş. Bu tür haberler yaparak Globo'nun halkı ümitlendirdiğini ve Manipüle ettiğini, bilgileri manipüle ettiğini söylemiş. Doktorun yaptığı açıklama ise muhtemelen e, Neymar altı hafta kadar sahalardan uzak kalacakmış. Bazı e, iddialarda futbol hayatının bitme yönünde, bitebileceği yönünde. Ancak e, bu iddiaların doğru olmamasını diliyoruz. En kısa zamanda Neymar'ın yeşil sahalara dönerek güzel futboluyla bizlere seyir yaşatmasını diliyoruz. E, Luis Felipe Scolari'ye de Neymar'ın e, hemen sakatlığının ardından Bacaklarımı hissetmiyorum dediği bilgisi Marka gazetesinde, İspanyol gazetede yer aldı. Umarız sadece o anlık... Sakatlığın getirdiği şiddetli bir ağrı yüzündendir bu. Ve tekrar söylediğim düzenlisini dört gözle bekliyoruz Neymar'ın. Ee, Neymar'ı sakatlayan oyuncu Zuniga'ya üç saldırı yapıldı Twitter'da. Bir rezilyalı taraftarla Zuniga'nın Twitter hesabını da etiketleyerek maymun mesajları göndermişler Zuniga'ya. Ee, bu haber şöyle bir farklı nitelik yaşıyor. Brezilya milli takımında bir sürü siyah oyuncu var. Hele siyah bir oyuncu ve bu daha çok çeşitlendirilebilir. E, bu efsaneleri ve birçok oyuncularının böyle olmasının yanında 200 milyonluk ülkede birçok da siyah insan var. E, bir başka siyaha yapılan bu ırkçılık konusunda pol federasyonunun ve belki de ülkenin yöneticilerinin bu ırkçılığa karşı bir Dur deme e, mesajı yayınlaması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Bu bir Kolombiyalı yapılır. Yarın öbür gün ülkedeki e, siyahlara karşı bir ırkçılık vuku bulabilir Bu konuda yetkilileri göreve çağıralım. E, 5 Temmuz'da Arjantin karşılaştı. Arjantin neredeyse bütün maçlarını 1-0-1-0 kazanarak turnuvanın ve dünya kupalarının en sıkıcı Arjantin e olmaya devam ediyor. Bu maçta da Higien'in e, ilk dakikalarda tek dakikada bu gol Belçika'yı yenmeyi başardılar ve çeyrek finalden yarı finale çıkmayı ehde e ettiler. Bu başarının ardından Arjantin'in Hollanda'yla eşleştiğini söyleyelim. da çünkü Costa Rica'yı yendi. Penalda atışları sonunda bu Costa e, çok iyi bir futbol oynadığını söyledim. Turnuva boyunca sürpriz yakmasını birçok insan bekliyordu. Ancak Hollanda'nın dahi hocası tim kurulu kaleye koyulmasıyla birlikte e, Costa bu e, Emellerine hayallerine son verdi diyelim Şöyle olaylar gelişti toparlamak gerekirse 120 artı 1. dakikada krizi değişikliği yaptı Luis Van Gaal, evet. e, Bu dünya Futbol tarihinde pek görülen olaylardan biri değildir Ve bu değişiklikle de Tim Krul iki penaltı, bir penaltı kurtararak Costa Rica'nın yeri final oynama hayalini e, Bir sonraki dünya Futboluna erteledi diyelim Hollanda Arjantin'le eşleşmiş oldu. Böylece Brezilya da Almanya ile eşleşti. 8 Temmuz'da karşılaşacak Brezilya Almanya ile Hollanda ise Arjantin'le eşleşecek deyip da değindikten, maçların sonuçlarını hatırladıktan sonra Brezilya'daki eylemlerden ve hareketliliklerden bahsedelim Saksa. Ee, sokaklarda yüksek e, tansiyonlu eylemler yok. Polisin biber gazına maruz kalan kalabalık veya polisin şiddetine maruz kalan kalabalıklar yok. Ama daha farklı olaylar yaşanıyor. Örneğin e, Rio Belediye Bakanı, Eduardo Payez öğretim görevlilerinin ücretlerinde kesintiler yapmış. Bunun üzerine de Rio Dejeneryo'da bugün sabah 10'da belediye binası önünde Eğitim görevlileri e, eyleme, gitme çağrısında bulunmuşlar Yine Rio'dan bir haberle devam edeceğiz. Casa de Rosinia Kültür Merkezi tekrar açılışını Rosinia'daki favelanın bulunduğu dağlık bölgeye yaptığı projeksiyon gösterisiyle kutlamış. E, projeksiyonda e, gösterilen görseller arasında özgürlük, aşık. Ve eşitlik gibi e, hükümetin şu anda e, diktatörlüğe varan e, yönetim biçimlerini e, e, istiren e, sloganlarda yer almış. Ve Horizonte'ye geçiyoruz. Ve Horizonte'de Brezilya-Kolombiya maçı oynanmıştı. Brezilya-Kolombiya maçının oynandığı sırada sokakta maçın izlenmesi için kurulan bir televizyon önüne o adını kendine bu adı veren sanatçı televizyonun önüne geçip duran adamı eklemek için gerçekleştirmiş. Ee, bunun fotoğrafları da oldukça ilginç. Çok bir adım ötesinde duruyor televizyonun ve onun arkasından maçı izlemeye çalışan insanlar var. Ee, bunun fotoğraflarını da Twitter adresinden birazdan duyuracağım adresinden sizlerle paylaşacağım diyeyim. Ee, bu eylemin gerçekleşme nedeni olarak da şunu söyleyebiliriz. 4 Temmuz'da Belo Horizonte'de bir yedik çökmüştü ve altında iki kişi kalan iki, iki araçta iki kişi hayatını yitirmiş ve 22 kişi de yaralanmıştı. Belo Horizonte'deki belediye başkanı Marcelo Serdin'in da e, bu tür pazarla gerçekleşebiliyor diye bir açıklaması olmuş. E, yanlış görmediysem diyeyim. Ve Brezilya'da başkentte de eylemler olduğunu hatırlatayım. Brezilya'da başkentte e, otobüs şoförleri cumartesi sabahından bu yana tamamen iş bırakma edemine gitmişler. Onların bu eylemi gerçekleştirme nedeni de e, 7 Temmuz'dan itibaren %20 e, oranında e, ücretli kesintileri yaşanıyormuş, vergi kesintileri yaşanıyormuş. Bu tür e, olayların özellikle başkentte yaşanması şöyle sıkıntı yaratabilir Dünya Kufası'nda. E, üçüncülük, dördüncülük maçı Brezilya'da oynanacak. Bakalım 12 Temmuz'a kadar bu eylemler e, nasıl etki edecek Dünya Kufası'na. E, onun dışında şunu ekleyebilirim. Burada bir Dün 6 Temmuz'da fotoğraf e, atölyesi gerçekleştirildi. Bunu gerçekleştiren kişi e, Barbaros Kayan'dı. Barbaros Kayan Türkiye'den Bilgi Üniversitesi'nden ICD mezunu bir e, kişi buraya gelip, bir fotoğrafçı buraya gelip e, bir fotoğraf atölyesi vermiş. Türkiye ve Ukrayna'daki eylemlerden çektiği fotoğrafları göstermiş Ağustos ee, onun dışında ayrıca da burada e, Asi Kupa diye bir organizasyon vardı ben de dün onu takip ettim ee, şimdilik aktaracaklarım bu kadar ee, telefon e, bağlantımız pek sağlıklı değil sanırım ve e, cızırtılar benim de kulağıma geliyor o yüzden bu cızırtılı sesi e, girdi bırakıp Dünya Kupası eylemleri sürecinde üretilmiş olan anti-dünya kupası ve e, protest müzikler diyelim bunlara. Bunları sizlerle paylaşayım. E, hepsinin adını ve içeriğini tek tek sizlere aktarıp e, yine bu kötü sesle sizleri yormayacağım. Ancak sıralama olarak e, hepsini söyleyeyim e, sevgili selahattin de onları sırayla sizlere çalsın önce kino a rua'yı çalacağız kino a rua e, sokakların marşı demek ve geçersen parça e, sonrasında vem pra rua'yı dinleyeceğiz haydi sokağa diyor bu parçada oldukça hareketli bir parça ve son olarak da Construção Coletiva'nın yani Sokakların Rapper isimli parçasını dinleyeceğiz. Ee, Brezilya'da sokağa davet eden parçalarla Dünya Kufası'ndan Haberler programını noktalıyoruz. Dediğim gibi Twitter not, 3 adresinden sizlerle e, çalın videolarını sırasıyla paylaşacağım ayrıca Duran'a da görselleri de. Sizlerle paylaşacağım. Ee, sizlere biraz kalitesi düşük olan bir kayıt e, pardon, canlı bağlantı yaptık. Bu süreç içinde yaşanan teknik sıkıntılardan dolayı özür dileyerek yayını kapatıyorum. Ben Volkan'a çok futbol dolu günler diliyorum. a liberdade quando os povos oprimidos a conquistam é a parte mais bonita da cidade é ela quem escuta os nossos gritos o riso, o choro o lamento de dor as bombas, os disparos os golpes brutais de quem pratica guerra e fala em paz Ela é dos cantos, das batucadas É o povo unido quem a detém É das bandeiras, das barricadas Ela é de todos, porque é de ninguém Não é dos chefes, nem dos padrões Não é uma posse, não é um idade ela quem escuta os nossos filhos o piso o choro o lamento de dor as bombas disparos os golpes brutais, de quem pratica a guerra e fala em paz ela é dos cantos das batucadas do povo unido, quem a deté é das bandeiras das barricadas e de şey değil. Hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Patuk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 İzlediğiniz için Emancada do Brasil é. Oh, oh, oh Vem pra rua porque a rua é a maior Emancada do Brasil Emancada Brasil, Brasil. Oh, oh, oh. Hey, oh Se essa rua fosse minha Eu mandava ladriar Tudo em verde e amarelo Só pra ver o Brasil inteiro Fazer Oh, oh, oh. Oh, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Oh, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pro pra rua, pode, fica a festa é sua, que o Brasil vai estar gigante, grande como se viu Vem vamos com a gente, vem torcer mole saiqueta, rei do rugo, pra maior arquimancada do Brasil. É. Oh -oh -oh. que o Brasil vai estar gigante, grande futuro, Cacifiu. Vem, vamos com a gente, vem torcer bola para frente, sai Nossa, periferia não tem vez E a minha gente chora da policial para ser bem com a burguesia mandar é o capital Shhh, Cuidado, fale com cautela. Eles falam que é do povo, mas nunca viu a favela. Sério, um absurdo. A gente se rebelar contra essa tal capa do mundo e a alegria florescer e todo mundo ter a chance de uma vida boa ter. Em busca de um padrão tudo é sacrificar de quem mais sofre é o preto o pobre que é marginalizado. Tem que acabar com ele. İpah para, quem Pra gente que é pobre não sobra um vitem Quem vai sofrer com tanto gasto é o povo mais tarde E bós comida e aumento da passagem e Ação social, morador removido E você se pergunta O que tem a ver com isso?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 Meu filho tá morrendo na porta do hospital É tudo culpa da ação policial Será mesmo um absurdo A gente se rebela contra essa tapa no mundo não. E a alegria florescer E todo mundo a chance de uma vida boa ter A polícia é bandida, quer punir, quer matar O lance agora é desmilitarizar Quero ver se ela grita a revolta popular Então deixa, deixa passar. passar, deixa passar Deixa passar, deixa passar, deixa passar. Deixa passar. Deixa passar. Deixa passar deixa passar a revolta popular PM truculenta e despreparada Dei resposta para tudo Mete bala de borracha Mas não se preocupe, esse ano tem mais Eu me protejo confinado PM pode mandar gás E o que é então? que mais medo te dá? Os jovens mascarados ou a polícia militar? então me diz O que te dá mais aflição? Galera de e ou política de remoção? Sem contar no aumento Que vai ser anormal huh? Da exploração sexual Nesahalidad patramada Brasil, Aqui Porto nós chegamos. Nessa né? pátria que pariu, Abre-se teu olho, não se luda, vem pra luta, não se deixe enganar por essa burguesia e mundo. A juventude vai à rua e no mundo faz mudança com a arte que liberta, ela tua, canta e dança, faz rap, grafite, mobilizar geral, se envolve na política, não desiste nem a pau, não desiste nem a paz nem a pau, não. não. A gente se rebelar contra essa tal Copa do Mundo e a alegria florescer e todo mundo terá a chance de uma vida boa